Onun olmuşu bir sebebe bağlıdır. Ama sebebi bir şey yapmaz. Hepsi bir sebebe bağlıdır. Kâinatın yaratması bir sebebe bağlıdır. Yani Allah cesi ve amellerince yaratmıştır. Sözün yeni bir ayetlerimizde. Her iki ayet kemik birleştirdiği zaman bütün fiiller Allah'tan da Allah fiilleri de yaratmıştır. Yani Allah her şeyin halikidir. Halik yaratmak, elinden getirmek. Her şey, her şey, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ayetleri gelaletince, fiilcilere, şahitler, fiilirler, geçince de hakikate i kül ve fa'li kül. Kü. Burada fa'li kül ve yani bütün oluşların oluşların her şeyi yapan Allah'tır. Evval. Evval fiil. Fail o fiili işleyen. Hani böylelerde özne deniz ya. Özne o da ki fail. Yapar. Ee, Evval de fiil. O fiili işleyen fail. Bir adam bir adam dövdü. Ne Neden? Ee, düğüş, düğüş haceti. Dövme hazreti, e-fail. Dövende e, fail, özne. İşlenen failler. E, Failleri işleyenler. Aramızda şaşar fakim de var. Bu <gülüyor> faizleri biraz daha temkinli kullanmak lazım. Fail <gülüyor> <Vay> meçhul. <gülüyor> Ciddi. Türk'ten, sağlık bahsedilen bir arada akıptan birisi var, adayetten birisi var, ne yapacağız biz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Halik'i kür, <gülüyor> bütün şey, yaratan haserine, faal-i Sebep ki Halik'i, efendim, ee, fail gene Allah'tır. Yani her şey yapan Allah'tır. Efal'ın nispeti, yani fiilin bu işi yapana faille birbirini şimdi karşılaştırıyorlar y gitme, ona karşılaşmak demektir. Yani ben yaptım sen yaptın gibi İsnat'tan mencazidir. Mencazi hayali oluşuyorlar. E bir maske, maske vardı da, failde fiil değil ama Yapan, yapan da beni yapmayan e Sen Ben seni dördün, sen beni dördün falan. Hayır, e, o da dördü ama yukattırana bak. Burada o fiili işleten Allah'tır. Ama onun biz, biz dayananı sebep var. Doğrudan dördünce Allah'ın dördünce dördünce. İslatlar Mücazili. İşte bu mertebeye tevhid-i efal derler ki her şey Allah'ın dördünce. Şeytan ancak bu mertebeyi idrak edebilmiş. Yani şeytan sadece o ev ali hadiseleri anlayabilmiş hadiseleri meşeğini anlayamamış. Ondan sonra yine anlayamamış. Yani tevhid-i zatı, tevhid-i sıfatı anlamamış da sadece e, tevhid-i ephali anlayamaymış. E, tevhid-i sıfat ve tevhid-i zatı mertebeni anlayamamış olduğundan Hatta kendi sapıklığının ve azlığının hakkı, isnat ile. Ya Rabbi, beni azdırışın hakkı için. Daha öyledi bahselerde, beni sen azdırdın diyor. Ve sen az, Onun hakkı için Allah'ı kapat diyor. Sen benim bu halet sonundun diyor. Diye. İşin mahiyetini bilmiyor. Hak başka, sen de... Hazreti Adem'in secdesine baştan gelmeyecekti. Ya Rabbi beni aşağı hakkı için demişti. Bu arada da beşiğimi sallayan o değil miydi diye aynı mertebeden yem vuruyor. Yani Allah bir de suçluyor. Hem beni aldın hem de benim beşiğimi salladın bir de. Allah'a bir de suç istersen ediyor. Haşa. Onu Sütünden başka kimden süt içtim, besleyen de Allah, süt bu da sen var, yemek içmek hepsi e bunun içinde. Onu Allah, ben senden ancak sen sütünden içtim, sen bana süt yiyecek verdin, ben onları büyüdüm. Onun tedbirinden ve orada ondan başka kim kim yetiştirdi? Orada Allah'tan başka bir şey yok. Yani senden başka kim yetiştirdi, kim bu hale soktu? Vücuda sütle giren boyu insandan çıkarmak nasıl mümkün olur? İnsan çok genelde yediği maddelerle o maddelerin evlerine bakarak da insan karakter kazanır. Hı. Mesela hastalıklık hasta bir, bir diyecek aldım hastalığınızı. Ama bir de o soydan gelen, genlerle gelen hastalıklar var. Hastalıklar var insanların şekillerine. Bakıyorlar, başta sen nasıl kanser? Soydan mı geliyorsa, olsa oradan mı olur? Böyledir, sen şusun, sen musun? Soydan mı geliyor? Yani bu nesilde nesilde aktarılan bazı şeyler var, onu demek istiyorum. Bir e, Hazreti Şerif'te diyor ki, vücuda süratle giren huyu, vücuda sütle giren suyu, insandan çıkartmak, nasıl bilmiyorum. Ee şey şey bir de var çünkü bazen şey gerçekleşti biliyorum. bir, bir DTP bahsi ki emzirme tabiatları değiştirir. Onda o anne de o, o e, söylenilen bir şey varsa vallahi çok anlatmedi. Ay o bu hendenだってmiş. Buyurulmuştur. Yalmaz yalnız insanın değil. Hayvan sütünden bile bir takım hastalıklar Burada, bu hastalıkta dediğim bir de hasletler vardı. Yani insanda olan bazı hasletler. Bu da soydan soya nakledir. İyi bir soydan gelen insana kötülük yapılamasın. Soydan yok, asildir. Kötü soydan gelen de ne mutluluk iyiliği kabul etmesin. Derler ki, kötü bir insanın, e, kötü bir insana en güzel beddua ona dua et. İyiliği için dua etmektir. Çünkü ona trust gelir. İyi dua ona kötü gelir. Kabul etmez Ama iyi bir insana kötü bir dua e, kabul etmesin. O da. Çocuğa geçtiği için bugün sabit onun gibi e, bir takip Bugün an da tabii ka e, kabul etmiş durumda. Hatta emzirme yabancılığı giderir. Bunun için de bütün istavi şeylerden çok uzun şeyler var, bakanın kanunları. Ama bu kanunların bir kısmı kaldırılmış bazı bazı şeylerle gidiyor musun? Sadık. Sağ olun. Fakülte bizim dersi alıyor. Onun adına bu da şey yapalayacak şey. Allah Allah. kendime yabancılığı geliştirmişim. Şimdi bir çocuk çocuğa süt enot edin, süt ona çocuk o, o yabancı kadının karakterine alır. Akla boy kesiliyor. Akla boy Bu sorulan konu fişi diye Kur'an'da ve hadiste den çıkan şey yani bu adamı kendi kıyamet adam boyuna. Kim burada da eder? Emen ile emziren arasında nikah, caiz olmayacak geleceği bir akrabalık hususuna gelir. Birisi, bir çocuğu emziren bir, bir kadınla, başı, o, o akrabadan bir erkek arasında emreme olmuyor. Aynı, baba soyundan gelen insanların emremesi gibi, Bugün öyle yemez. Amca çocuklar yemeyecek de ama amca çocuklar yemeyecek dayı çocuklar yemeyecek yani, de, dayı deyse, evet, Yani süt emzirme, dolayısıyla nikâhın haram olması demektir. Demek ki süt emzirenle akrabalık var arada, onun ikisi yemeyecek haram olur. Neden? Bunu din işi ama din de bunu bir şeye dayanıyor, tıbbi bir şeye dayanıyor. Genler e, falan e, çocuk da etiyor. Çocuk hastalıkları falan oluyor, onlar oluyor. Yoksa aldatma keyfini yapmamış. Müslümanlıkta bunu hürmeti veda denir, hürmeti veda. Yani süt emzirme dolayısıyla niçin? Adam Abbas Necati'ye bir Zihni efendi vardır Erzurumlu. güzel bir şey vardır. Ki de bu şiir İtiya bu. İhmal e, e, ve inmaniyenin en güzelidir. Kolum kitaptır. Bunu bunca akbaben yani, güzel yaptılar. Fazil <gülüyor> <Hacı> Zihni efendi <gülüyor> Erzurumlu. E Hacı Zihni Efendi merhumun ki de bu adam Bugün Nekan Partisi'nde Koçoğlu'nun eser mevzeler koymuş. E, e, deniyor ki, Rüda sebebiyle Nekanları haram olan hatunlar karabetin nesebiye ve sürüfüye. Çünkü ben bunları hep yazdım ama orada en güzeli bu kide bu, onu bu, okumak lazım. Ben burada çoğunu yazdım ama gene de işin, işinden çıkamadım. Güda. Pacinin şey yani zevk. Merkez. sonra ilk buldum onu yazdım ama. O kuramadık.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 Nikâh-ı Haram Hatunlar, Karabete nesileye ve Sıhreye, nesillere birbirine karışması yakını dolayısıyla Haram, Haram'ın nikah ondan Hatunlar'da iki, iki kişiye mezheben olan Ümmahat ve Benahat. Çok kişi e, kendini yaşadığım için, daha fazla sizi, aklınızı karıştırmayın derken, onları bu, bu kitaba bıraktım. Yani buraya sadece yazmışlar, geç yapılmış. E, bunun bahisleri tekrar inceledik. etti kendi meclis buraya. Çünkü karmaşık değil. Çok kısa yazdığı için e, karışmış buraya. Yani. Neyse, Hristiyanlıkta hürmet hu rüdya olmadığı için bizde var ya İstanbul'da yok. Hristiyanlıkta hürmet rüdya olmadığı için Hristiyan devletlerinin kanunlarında Süt kardeşlerinin birbiriyle evlenmesi caiz görülmüş. Onun için de bozulmuşlar. Görmüş bu cevaz bu izin bu izin bizim kanun-i medeniyet diye gaflet ederek aynen tercüme olmuştur. Bedene kanun diyor bu var mı? Şu kardeşçe bir evlilik. Benim bir şey sorayım. Şey i̇şte orada bak bir pastor. Elin İsviçre medenine kaldı, İsviçre Oradan işte İsviçre medenine kaldı, bunlar alınan tükümler Ama her elbiseyi her insan giyemiyor. Her insan kendileri gibi bir ölçüsü vardır. Burada da Hristiyanların güzel, onlar, bize uygun. Biz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 Ondan ya, biraz, bundan ya. biraz, ondan bire alıp bir din meydan getirdi. Önlü insan daha İslam'ın kaidelerinin gevşetilmesi. Evet. Bu. Yağuduk zaten. Yağuduk Hristiyan. O tek teres. Hepsi birden. adam çıktı de şimdi geçen profesör, e, şeyde televizyon konuşuyor. Dedi ki siz dedi dört mezhepten de beş mezhepten de şeyleri hükümler çıkarak yeni bir meslek kuruyormuşsun. Doğru Evet dedi adam profesör. Bu sırada bakın ne değerli Evet dedi. Şimdi Şafik'in kolay tarafları var. Maalesef önce Stefan'ın filini, aynı filini, anneminin. Ben Benim bir mezhep çıkardığım. Bu izi sert. Aslında İslam cemiyetlerinde Evet. Türkiye İslam İslam <gülüyor> Türkiye meselesi bütün mesele budur. Bugün İslam'ın en Japon milleti Türklerdir. İslam için yapmaya bırak başladı. Ama hala bakın. Birimizi yiyoruz. <gülüyor> İslamlar birbirini yiyorlar. Bunlar tıpkı tıpkı açık dağ gibi gösteriyor. Kerem deryası olan, yani cömertlik, iyilik deryası olan Allah, Allah okudu, kanat her şeyi bunun gibi bin tane kâhinete beslese gene küçük bir noktunluk olmaz. Kerem deryası olan Allah, bana ithaf verilirse, ithaf burada e, ikaz teminde öbür şeyde dediğimiz gibi, şu da yine ithafın şeyini alıp da... Azarlama. Tersleme. İthap. Kerem Deryası olan, olan bana itap eridirse, şimdi şeytan söylüyor, beni eğer azarladıysa, onun Kerem ve inayet kapıları nasıl kapanır? O beni azarladı ama benim bir suçumu kabahatim, maddem o Rahman ve Rahim beni azarladıysa niye bana karşı o Kerem kapını kapatıyor, kapatsın diyor, kapanmaması lazım diyor. Allah'sa da kapatmadı ki. Sana insanları azdırmak için e, ruhsat bile verdi. <gülüyor> Çıktı yani ben dedi insanları azdıracağım diyor, azdır dedi da. Ama benim öyle kullarım var ki, onları az, azıp kalkarsan kayaya çakmışsın olsun. <gülüyor> Allah'ın asıl nakdi, nakit, para, kul, yani, masaj, yani esas cevheri götürdür. Allah'ın asıl nakdi, sana vereceği şey, yutuhtur. Allah'ın yutuhtudur. Adalettir. Allah'ın adı da adildir. Allah'ın adı da yatıktır. Allah'ın adı insan. Kur'an'ın bir adı insandır. Onun kahrı o cevherin üstüne konmuş bir toz gibidir. Tozun da sütle püflersen giderse Allah'ın kahrı da kahreti de o Allah'ın hüttü karşısına bir eşyanın üstüne konmuş toz gibidir. Siversen gider. Bu şeytanın söylesin. Lütuf ve atifette bulunan ikramda lütuf eder. Ad, ikram. İhrada bulmak için aleme yaratmış. Allah şimdi şeytan söyledikleri aleme yaratmış. E, e doğru. Allah benim şeyine paydasını insana yaratmış. Kehane yaratmış. Bir de asuk olmuş insana. Asuk oldukken kendisi karnaya bakmış. Kendi asuk olmuş. İnsana yaratmış. Yutuf ve adalete bulmuş. Aleme yaratmış. Onun kerem ve ihsan güneşsizlerleri okşamış ve Tip edinmiştir. Bunun, bunu tekrar okuyorum. YouTube, Atiha'de bulmak, yani 95 mülkte bulunmak için, alemi, alemi deneyebilsin. Bak, benimki bütün imkânlarda faydansın. Onun Kerem ve İnsan Güneşi, Kerem de bu köbretliği vermek, bağışlamak, borç etmek. İnsan Güneşi zillerlere okşamış, bütün kainat üstüne bir açılmış. Ve dünyevi ışığı, dünyevi ışığı, Bu lutren insanlara oşa gibi insanlığın üstünü kapatmış, tabletin üstünü kapatmış. Ayrılık onun kahri olmak ne beraber. Aynı da olmaktan arıyor. Ayrı Ayrılık onun kahri olmak ne beraber, bostatının kadri bilinmek içindir ebediyet kalptir. Değildir. Hiçbir hiç şey Ayrılık onun kalmazla bir benim ondan ayrılığım şimdi kendi masrafı bir kahırdır, bir azaptır, bir hasrettir. Ama ustadının kaderi onunla beraber olmanın Allah'a kavuşmanın kalbini bilmek içindir. Bu kahrı yaklaşmanın, beraberliğinin e, İyiğini bilmek için, değerini bilmek için nasıl seni bulunduğun yerdeki bolluktan müzeytin sevibinden açtıan ayrılmıyor diye nasıl suyu suyu düşmüş gibi olursun, <gülüyor> suyu suyu düşmüş gibi olursun. Onun değerini biliyorsak, i̇şte, o kadının ustatan kadını anıyorsun aslında, ustakine müzey şeymiş. Kahri görmeyince ustayı anlayamazsın, açlığı tatmazsa çok da anlayamazsın. Hastalığı, hastalığı olmaz da, sağ olayım diye anlayamazsın. Ebediyet Tat renk için değildir. Tavletmek, atmak, bu cemiyeti atmak, reddetmekte, bütün şeyi kabul etmemek, bütün bunlara, evet, bir e, kahır geldi ama bunu, bu bendeki, senin, o güzelliğini benler almak demek değildir, diyor. şeytan, beni bu senin yanına atmak demek değildir. Evet, ceza, ceza ben ama sonra beni tekrar yanına al, yalvarış. O plak, plak bir ayrık ateşi. Ayrık, ben sana verdiği ateş. O plak ruhu tedip et, tedip çiğneleşmek demek. O filak ruhu gerilip ve, ve can, İsa günlerin kalbi ve kıymetini bilmek için Evet, bu beni attı buna, o beni, sen bana şeyini bana kıymetini hatırlatmak için yaptın bunları. O benim burada evliliyorum, evliliyorum. Hz. Peygamber demişlerdi ki, Cenab-ı Hak halkı yaratmaktan bahsedin, Yaratmakla İslam'dır. Hazreti Peygamber demiş e, ki Cenab-ı Hak halkı yaratmaktan yaratmaktan, masadın insanların yaratmaktan, masadın kâhı yaratmaktan, insandır. Birini ki evveli bilmek. Şeytan ayışıyor. Şeyh'e kadar bu yeni İslam'da mahrum etmem. Ama gidip geçiş olması yardım alıyor. Ben de faide görsünler ve nimetlerim balından ellerini bulaştırdılar diye onları yarattı. Allah da diyor ki benim ona elinde nimet bal, atkuda balın değeri, bal diye başlıyor şey yapıyor. Balın çok büyük, şey katki balının çok kıymetli tabi. Benden fayda gösterdi nimet balım nimetlerin balından benim bal gibi güzel nimetlerimden ellerini bulaştır yani ve yesinler, bundan faydasınlar Benim nimetlerimde yesinler, isten faydansınlar diye yarattık insana diyor. Bir, bir Asukusi'de, Asukusi yoksunuzdur. Kur'an'da olmayan Allah emirleri. Peygamber Efendimiz bunu ayırmış. Bunu Kur'an'a yazmayın bu. Allah'ınla aramda olan bir müşavere. Bunu bana veriyor ama Kur'an'a yazmıyor, yazmıyor bunu. Önce başka yerde toplamışlar diye toplu toplu test edebiliriz. Asıl Kurandan değildir. E, Peygamber Efendimiz'in olduğumuz de ikisi arasında bir diğer hayızdır. Çünkü Allah bunu yazmayın ama bu da biniyendir diyor. Rehsuk'u seçinemek benden istifade etsinler diye mağluku yarattırlar. Ayetler de aynı şeyi geçiyor demek ki, ayet değerinde bir şeyler. Ben onlardan istifade edeyim diye yaratmadım. Onlar benden istifade etsinler. Benim cömertliğimden, kerimimden, insanlar, tabiattakiler, yeni yarattıklar hayvanlar da dahil, bitkiler de dahil içine. Benden faydalanasınlar, benim kelimemden, Mücevmettin'den, faydalanamak, onlar bana faydası ekleniyorlar, faydalanamak olurlar. İstese sonsuz yaktır. Onun için bir şey yok. Benden, ben faydalanmak, biz çıpların sırtından elbise kapmak için yaratmadım. Düşünün yani insanları. Bunların çok güzel misaller de anlatmakta zor. Onlardan fayda yapmayla, e, çiftten sırtından nasıl elbise kaparsın, adamı çift çiftte bırakırsın, soğukta, yemede emirde, ben insanların ölçüyümde diyor. diyorum. Elbiseye, onun elbiselerine ihtiyacı yok. Onların bana var şeyi, ben onları görüyorum, başlıyorum. Şeytan bunları söylediğinden sonra kendi tardileşine intikam ederek diyor ki, Mevzu'yu burada kapatıyor, sözü kendisinin niye atıldığına getiriyor sözü. Birkaç gün beni bu huzurundan kovmuşsa Allah beni birkaç gün huzurundan kovmuş. Yani benim gözüm onun güzel ve mübarek kemalinde kalmıştı. Ben onun gözlerinin güzelini ben onu, onu hatırlıyorum. Evet, attı. Ama ya, aklım, şifrim hep ondan, affettirmek istiyorlar. Birkaç gün beni, ha bu omuzda camiye tanımışlar. Öyle latif bir yüzden, böyle bir kavuş şaşıracak. Latif biliyorsunuz, fatafet, güzel şeyler, yumuşak, güzel, tatlı şeyler. Latif Allah'ın bahsetti de latiftir. İsteyeceksin Allah'ını da latif de kullanın satip onu Allah. Kullanın ver ya sen de yok mu? Ver işte. Öyle <gülüyor> yaktip, ısrarlı olun. ısrarlı ama ebediyen ısrarlı olmayın. Vereceği zamanı bilir. Ama verin sonra başınızda da de, derde gör. <gülüyor> Öyle satip bir yüzden böyle bir kahır. <gülüyor> Şaşıracak şeydir. Şaşır, şaşır. sen gibi böyle büyük bir, bir, bir, bir şeyden ana böyle kahretmek <gülüyor> Beni bundan uzak tutmak olmaz şöyle şey, böyle şey yapamaz. Herkes sebeple meşgul oluyor. Evet, herkes bunu seviyor ama asla kimseye bakmıyor. Yani e, biz Adem'in secde etmediği için mahnut olduğunu beyan ediyoruz. Mahdur, işveri e, atılmaz. E, e, Sorda sonra biraz da konuşalım. şey ee, Ben herkes hep, yani biz Adem'e secde etmediği için maktup oldum. Cennetten çıkarılmış. Sebep bu. Ee, şeytan Hazreti Adem'e secde etmedi. Melekler secde etti. Ama şeytan hep çık cennetimden diye bu an getirdi. Neden, neden Cenab-ı Allah Adem'e secde etmedi dedi acaba? Şimdi o tabii daha ileride onlar geçti. Onun seni bir de bir de badan bir nakıç etmişti ona. Şimdi Allah, evet cinler var, şeytanlar var, melekler var ama Allah kendini görmek istiyor. Allah kendini şimdi. Meleklerin bir vazifesi var. Onu, onu yapıp duruyorlar. Cinlerin bilmem ne vazifesi, onu yapıp Ama Allah e, müdrik. Düşünebilen, konuşabilen, söylebilen, e, irade sahibi bir şey istiyor. Kendini görmek istiyor Allah. Ve insanı yaratıyor. Hatta bilekler, niçin insanı yaratıyorsun ki ona bir daha sana asi olacaklar. Şimdi, asi olurlar ama içinde seni düşünen de çok İçinde sana karşı hayranı duyan, duyanlar olacak aklı sahibi, fikir sahibi, irade sahibi kimse olacaktı. Ve yani ben, ben öyle ki yaratacağım diyor ki, yaratacağım, yaratacağım diyor. Mümini diyor, tamam, öyle şey yarat, hani, emin senin. Ve Allah Hazir-i Aydem geldi, yaratıyor ve ona bütün Esma-ı öğretiyor yani Allah'ın bütün bilgisi öğreniyoruz. Bugünki estonsiyenler de bildiğimiz Allah hepsini hazir Adem e öğretti. Sadece isimleri değil sebepleri öğretiyor. Manalar öğretiyor ve beni de, bak ben insanı onlara ismay öğrettim, ismay öğrettim diyor. Yani sizden daha üstün derecede bir duvarlık oldu. O da sizden. Ne de sizden oluyor. Bu şekilde ben de Avusturya'yı. Temizim i̇şte kilo ana, ben temizim diyorlar, işte kilolaydı, yaparız. Ama Allah'ın en kötü şahı, Allah'ın pabuk Sen çoğundan yardımcı, bu pissin diyorlar. Sebep her şeyde zaten. Sebep Ama Allah mahsatı o değil. Allah mahsatı kendisine, ee, kendisini görebileceği bir makin yardımcıları diyorlar. Ve yaratıyor da. Bugün melek idraki başka, şeytan idraki başka, insan idraki başka. Melek insana verilmiş bir vasıf var, Allah ibadeti. Neyden yapıyor Allah? Şeytan da bunu karşıya ben aldimakçı yoldan, yoldan çıkarmışım. Ama bunu kaç insanda? Hem meleklik var, hem şeytanlık var insanda. Onlar ne istiyor? İnsan melekten diyor, iş şeytan insan? Melek'in o vazifesi belli. Allah ibadet. Onun dediğini yapar. Şeyhane vazifesi belli. Ona, onun tersi benim vazifem ne? Beni, beni ikisi arsına bırakmış Allah. Ama akıl vermiş. Düşün, taşı. Benim vücudumda o istediği şeyi taşıyacak şekilde yani aklımı vermiş. Allah bu benim beynimi akıl vermiş. Akıl yapmış. Beynimi orada kullanıyor. Dilimi ona kadar yağ yapmış, gözüme, her şeyin, Allah'ımın her şeyi vermiş. Buna karşı iraden de vermiş. Kulum işte düşün, yap. İster kötü olur, ister iyi olur. Hani yaparsan yap. Bak ben şeye kendimi görmek. Ben, bana muhatap olacak bir kul yaratmak. Allah'ın işine bak. Şehirten Allah'a muhatap mı kötüyünü yapmıyor. Mümin de bilmeyi kötü yapamaz. İnsan böyle değil, insan. Değişik. Hem kulluk var, hem şeytanlık var, hem, me hem meleklik var insanda. O seyirciler kendisi sebep. Orada, ama oradan cennetten attı. Evinden repreter attı. Sorunun kayıbı muydu? Evet. Yani bilgiden dolayı mı yoksa ruh? Mesela nefesden dolayı mı? onun size sormuştum ben. Mesela Adem Aleyhisselam'ın, bilgisi. Çünkü Cenab-ı Allah, ben Adem'e her şeyi öğrettim. Öğretti. Ama ve Allah ruhu da verdi. Ben seni Rabb'e değil dedi. Rabb e dedi. Benim nefesimden, kendini diyerek, nefes vererek canlandırdığı için içindir. Onun için sormuştur. Tabi. Seni topraktan yarattım dedi ve kendi ruhumdan verdim dedi. Değil mi? Evet. Kur'an'daki var ya bu. Evet var. Kendi ruhundan verdim dedi. Demek ki başta kesinlikle onun için bir şey Başta cis dediği anlatıyor. Sonra ruhu ona ne ediyor, veriyor. Evet. Ama şey, zaten koruma gitti gibi böyle bir şey oluyor. Aslında ama şey mi dediciğim aslında kendisine eee Ne şey işte. mi? Yani yani ha, orta Kendisine. Evet. Benim benim gücümle, kuvvetimden benim şeyimden fayda. Benim vahtlık bu <gülüyor> yetimde fayda açısındanlar. Bu derste iyi kötü annesinden melek kötü anlamı o iyi şeytandan kötü ama ikisi arasından bir varlık geldiğim ki düşünsün taşınsın karar versin. Orada genel yeniden şey şey değil mi deniyoruz yani insanla Allah arasındaki uzak uzak ya da yakınlık ya da benzerlik gibi. Şimdi i̇şte insanın Allah'ın katında bir kıymeti var. Tabii. İnsan o müceh. Eşin şey ki haş Adem'e He iki el, iki ayakla mal gibi sen diyorsun ben söylüyorum. Evet. Benzer. <gülüyor> <gülüyor> Orada Adem'e şey şeytanın şey etmemesi. bir de şöyle değil mi dedi şimdi peygamberimiz de aynı konu duaydu ya yara duaydu en şah dakikatini öğretti ya. Adem öğretti en şah Olduğu için bir ilim sahibi. Kimin ilmi? Allah'ın ilmi. E şimdi ilim Allah'ın ilmi. onu için hep her şey söylemiş. Ya Rabbi bana ilmini ver. Adem'e ver, ama sen de ver de daha daha istiyorsun, daha istiyorsun. Zaten neden şeytan Adem'in ilmine karşı değil, yarattığı şekle karşı. Ya, şeytan ilmi var. Şey, şeytan ilmi var, şey, insan ilmi şeytandan daha üstündeki yani şeytan. şeytan. Şeytan cinin alimi. Cinin alimi olduğu için şeytan. Onun da ademesi, ilahi olduğu için İblis. Yani kötü fikirli olduğu için ilahi, İblis. Ama şeytan akıllı, şeytan akıllı değil, cin gibi bir şeytan gibi biliyorsun. bakıyorum döner. Peki dedeciğim bu kadar hani öyle diyoruz cin gibi şeytan gibi, nasıl göremiyor tevhide, efalde kalıyor? Kibrine yedik düşürüyoruz. Evet tamam. Olur. Yani İdrak etmiş olması lazım ama. işine mi gelmiyor Düşünü acaba? Düşünüyor ama o zamanki şey o onun. Şeytanı göremiyor var işte. Sadece sana, sebeplere bakıyorum, başka ile bakmıyor. Çünkü daha ilerde e, zaten silpatları bilmiyor ki şeyi. Sadece o zaman bakıyor? Onu nereye karar veriyor? Şu da iki kişi birini dövüyor dövüyorlar. Ya belki ölen haksızdı. öldüğün hakini verdi. Şeytana mı bakıyor bir Ama iyi bir hakim o karar olur. E, ölenin ön hatı olmasının var. Şeytin aklına en sert oluyor ya, ona spoda, kebizata ve terbili, sıfı spoda aklı ermediği için diyor, bilmedi. Sadece sebeplere, şey ama olan hadisata bakıyordur. Dış dış yüzüne bakıyor. İki yüzüne Şekline bakıyor. bakıyordur. Aklı o yani kadar. Aklı o kadar. Kibri, kibri İnsanı kıskanıyor herhalde. Kibir. Evet, bir, orada da kibir de giriyor içeriye. Seni zaman, de, kokmuş ondan yatmıyor. Ben, ben de, de. şeylerde, tefsirlerde, daha gelenet tefsirlerde, şu bastaklıklarda kokan çamur var ya köpür köpür. Evet. O o o o çamurdan evet. Niye o çamur? Hiç her şey olmuyor. Tüm varlık onun içinde solucu, ne var, gelene var, büyüyeceğim yakında. Hatta bile Hı, içine giriş şey olsun. Hmm. Evet, hmm. temiz çamurlar var. Sevgi var. Şey, var demek o, Her bir uçuk. Bakrı Bak Tatlılar var. Su çekilip burası. Her şey var. Alçık çamur. Alçık. Alçık. Adı var. Adı var. Adı var. Adı var. Eee, şeyleri teftirlerde o vardır. Hatta geçen derslerde, geçen mezhebi de var. O çamurdan var. O çamurdan var. İçinde her türlü yaratık var. Bir de evet ben ateşten yardım, Sen beni o, tabii ki ben ona üstünüm. Ben temizim. O pis pis çalıyor. Ama sebev bak, sebev bakmıyor. Sadece pis pis kabar bak Peki dedecim bir nevi şu olabilir mi? Hani Allah buyuruyor hani gök kubbelerimin içindedir. Hani bedenin içine o ceferi saklanmış olmaz mı? Şimdi kız o değil. O başkan. O dedim ama çok kıskanç. Evet. Bellini kıskanır. Bellini belli etmiyor. Belli benim kubbelerim aklında, benim korumam aklında, örtüm aklında. Evet. Belliğimle kimseye gösterme manasında var. O daha sonraki bir iş. Ama surete baktığınız zaman normal bir insan ya da bir arkaç. Tabii bir tabii. Art, tabii, tabii. Yani üstü başı olabilir. Zor. Tabii. Ona da hani e, şey baktığı gibi bakabiliriz. Yani bunun suretini görebiliriz ama içini göremeyiz. Tabii. Eğer o hakikati vermediysen da içini göremeyiz. Ama onu, o, o, o dedim. Bir veliyi, kral tepeden gördüm. Kimseye o şey yapalım. Ee, yüzüne bakmaz, belki de tepede beni yapar. Herkes ürünler. Ben böyle de, kral tepeden de. Bazen de çok güler bir sohbet adamdı. Bazen de el açam adamdı. Biri. O, Adam bu, bu bir de önemli. Ama onun bu maskele yapması, göstermesi, se o o, o kriyatı adamı konu karşılığında yanılsaması, se azarlar, tek bir şey yapar. Ama e, o herki el, el açende, sen onu biliyorsun, bir Türlü türlü ne yaptın da iki mesela ben bir biliyorum ki e, şey satardı. Şu, Yalnız gibi şey misyev vardı şu komutanla görüşe. Üstünde işte iyi ne eklipki, evlilik lazım mı diyecekti şey zaten. Ama bak ne diyor bir kaç yıl sonra, bir gece içinde misyev verdi Bir gece o 25 bin beyit misyev verildi ve o misyev ham oldu. Ahmed Han'ı kılıp ondan misyev işlenene aldı. Diyor musunuz? Hı. Bunlar da var. Allah'ın bilgileri bilinmesin. Allah'ın ben yani, e, e, ha kubbelerim attım diye. Ama kubbesi değil. Dünyadaki karakterler kubbesidir. Herkes sebeple meşhur ediyor. Işte Herkes sebebi var. Bakıyor bir karar veriyor. Halbuki onların içinde o sebep paraştırmak lazım. Niye? Evet onu tanımasın ama aslında Allah'ın gayesi başka. Allah kendine muhatap olacak bir şey arıyor. <gülüyor> beni bilsin, tanınayım. Melek tanımıyorum sadece ibadet etmekte bir iş olacak sana diyor. Şeytan da sadece kandırın, <gülüyor> yoldan çıkarın diye. ama her ikisinde görüp mukayese eden bir varlık karşısında Allah. In. Ve insanı yaratıyor. İlk da ona İsmail'i kendi karakterine öğretiyor. Allah da ne dedi diyor göğüne. Bir şeyler diyor ki o demek ki o İsmail'i sayıyor diyor. İsmail'in bir bütün bir inancıdır. Hadi Adem gün içinde bugün bugün bu Adem'le biz Allah yarat Adem'le bugünceğiz. Adem babamız o tamam. Peygamber Eyvan'da ama bugün Adem'le ilgileniriz, Allah bize her şeyi öğretiyor, göstereyim mi? Bakın sakın Adem, Hz. Adem'in zatı zannetmeyin, onu mu yaratıcılar biz? Bunları iyi kapatıp koyalım, öyle mi? Hz. Adem'in zatı, Allah onu yaratdı, normal hayatını yaşayıp o zaman ki şartlarına göre normal hayatını yaşadı. Arada göçerdi. O ne? Ama onu münatçılar bize istedim şuradakiler. Vallahi bize de işte gösteriyor, bir vesileyle gösteriyor. Burada bulunmamızın sebebi de bu. Dedeciğim bir şey soracağım Fikir. Ee, mesela Adem yaratıldı, secde de etmedi. Şimdi şeytan et secde etmediği zaman aslında üç şey yapmış olmuyor. Bir, kin sahibi oluyor. Kin duyuyor. İki, kibir sahibi oluyor. Zaten bir de kıskançlık yapıyor. Şimdi bu her Kesinlikle. üç haslet Allah'a ait değil mi? Kıskançlık. Hani bir an diskuzi de diyor ya peygamber. Allah'ın kıskançlığı da şeytanın kıskançlığı. Şeytan. Ama şeylere şeytan, başka şey. Allah'ın kıskançlığı, o beni, beni, bir insanın zarar görmemesi. Nasıl başka bir şey? şey, şey. Allah'ın kıskançlığı, şimdi senin sevdiğin bir şey varsa onu kıskanmaz mısın şeytan? Kıskanırsın. Allah'ın kıskançlığı var. Benim o kullarım, benim o sevgili e, beni bilen o zarar gelmesin. Şimdi hepiniz arkadan koşuyor, adamın hepsi yıkıtıracak. <gülüyor> Kafası açındırız, tak tak, akşam zamanı. Harbileşik Efendi, kino değil, benden daha büyük bir ruhalık yaratıldı. Bunun her şekilde düşüm kötü durum düşüyor. Onun onun kıskançlığı yok. Kıskançlık değil. Yani hepsi kıskançlıktan var değil mi? Lokada kımarı var ama e, işin aslında başka. Allah kıskançlığında bildiğini düşünüyor, sevdiği kulunu düşünüyor. Şeytan kendini düşünüyor. Hmm. Tabii deniyende abi birisi yaptı. O ne oldu? O ne oldu? hasedinden kıskançlığından Rabbini göremedi. Hı -hı. Evet, tabii. Hasedinden kıskançlığından Rabbini göremedi insan. Öyle. Öyle. Dedem bu bugün zaten normal hayatımızda içinde yaşadığımız bir durum değil mi? Yani diyorsunuz da hani sadece Bak, üzeri, dün, dün. secdeye kapanmak değil, gönülden olmak lazım diyorsunuz da. yani bu belki sadece o hareketleri yapmak, bir meleği, ibadet edeceğim ve şeriatı yerine geçirmeye çalışırsın bir şey mi insan olduğunda? Sonra ama şeytan da hiç kılları değer vermeyip, uçlarda geziktiği insanı konu gören. Senin şeyde yani şey diye var değil mi? Yani hani şey güncel hayatımız değil mi Denem zaten? Hani ne melek olmak lazım ne şeytan, insan olmak lazım değil mi? Böyle bir şey insanın büyüklüğü <yürüyordu. gülüyor> bulunduğu. Sana Allah <gülüyor> iki yol gösterdi. Bir şeytani <gülüyor> yol, bir yapmani yol çizdi. <gülüyor> yani Hakik bir şey. Nasıl konuştun? Küre kötü aydın. <gülüyor> İşine <gülüyor> bak bak yani, bak, away, şey. ne dönem ne aspect işleyiyorlar ortalığı karıştırdık. Aynı mecliste hiçbir şey yok. Ben noktada bir şey. O işte? bu bu da, da bir sezi. Yani, ]'de bir de. yani şey yok derler. Tabii. E böyle muhiste. Ötün yakışıyor. Bu gidiyor. Bu böyle şey gibi. Ailenin nereye gitmesi gibi. Dedim işte. Öbür taraf ilaç geçeceğinden mesele olmaz. Vallah olmaz. Onu, onu, onu yani bu <gülüyor> bildiğiniz <gülüyor> i̇şte yani şeyden şeyden şey hayır daha şeyden da güzel şey gösteriyor. güzel şeyden. Daha şeyle geldiğim bir, bir an gösteriyor. Al, gösteriyor. Çünkü benim de bir tane fotoğrafı var. Onun için biraz düşüyorum gerçekten. Bir bir çok bir çay koyduğum için şeyleri var abi. Yani işine geldiğinde size güzel gelen insanlar da vardı hayatta. Sonra işte küçük tamam, iş iş bir şey ediyor biliyor musun? Bir şeyken zaten. Bir, bir şeyden nasıl var? Her bir şey. Bot yani gününü top parçı gibi bakınca o bal çıkıyor. Yani senin bu bir altın gibi olanlardan. O çarpmak geçiyor. Top parçını söylese parçı. Nasıl geçiyor? Onu ama. Top olsun oldu yani siz de defansa dönüşebiliyorsa değil mi? Şener annem Şener şimdi Kupatörler şimdi şimdi şöyle, tamam şimdi bu sayesinde, sayesinde kutuluyorsunuz? Yani o içindeki şampanyalı hislerden şampanyalı olan eee kutu bundan da var. mi? Şekerli şekerlikler de var. de var. Şampanya likileri de var. Şekerliklere baktım biraz önce şey ettim. Bir ama kusur değil. Benim ögreniyorum. Öğrendiğimi. Kim burada kimsa için olsun. Yok yani o zaman hiç aslında ettiği yok aslında. Küfür ediyor. Küfür iş yapana neyse, ne sana zarar verir, kendine zarar verir. Sakmamalı diyordum. İlaç sende istediğini yapıyorsun. Karışmıyor sana. Senin gerekli olan sıraya vermiş. Bunları kullanmıyor sen. Ama Yine de sana Hittik merhamet mi? ediyor, Hı -hı. seni kendi başı bırakmıyor, peygamertin. Peygamber şefiri o, o kitap sana geliyor. Veriyor Diyor sana, Tabii de sana gelmeler gönderiyor. Hı -hı. Alimler gönderiyor. Akıllı insana, ilk insana kadere, yani sana kötü sırat veriyor. Bunları kullan. O şeytani fikiri, o haklı, mahtarası, biz o güçlemeyle hep kendi içimizde değişiyoruz <gülüyor> kadar. Sosyal hayatta da yaşıyoruz. Hayatın <gülüyor> kendisi zaten şeytan ve bir infandan oluşturuyor. Hep yani, o işleme de olur. Sen bunu işinle yösterdik. Başka başka, başka, başka kişiselere dir yani. <gülüyor> ben sebebe bakmam. Çünkü o hadis der her hadis dergi hadise sebep. Demek şurada şeyde mahtum oldu beni de. Şimdi, diyor ki ben size bakmayın, size bakmayın. Hadis, Peygamber Sözü. Efendimiz'in sözleri, manasını hadis değil. <gülüyor> yaratmış, yaratma hadis, sonradan, sonradan olma. Sonradan olma hadis gibi şey, şimdi Peygamber Efendimiz'in hadise vereyim Yok, mi? Kur'an geldi. Peygamber hadisleri, bu Kur'an'ı anlayabiliyor değil mi? Unhaseder, o nasıl Kur'an'ı peki, müsbeke miyiz? Muazze'm karım karşı bir şey. Ama peygamber e, hadisleri bahseder, onun verdiği bir gerek Kur'an içine giriyoruz ve onu Kur'an'dan manan çıkıda çalışıyoruz. Buradaki hadis o, yani, hadiseder. Sonradan o muhaseler diyor ki ben sebep atman çünkü o hadisleri sonradan oluşturuyor çünkü. E, şeytanın e, Hazreti Adem'e seç etmesi sonra ne oluyor? Başka bir melek olay vardı. Hiç şöyle bir şey yok yani. <gülüyor> gari, Garip esen girdi. Onlar çıktı. <gülüyor> bu oldu. Her her sonra bu mahase başka bir hadiseyi çağırır. Bir hadise, bir olay bir sebep başka bir de çağırır. Yani bir e, hadiseler birbirine sicirlemi ekledir. Onun için derken eski hayatı süre giden böyle yapaz yani. ya yani bu bu lütfun sabıka ben bütün sabıka bakarım. Eski sabık, eski demek. Ben eskide olan bütün bakarım. Ondan bana davaşa bakarım diyor. Bundan sonra da bu benim yani bu kendi cennetten olması aziz Adem idi bir Yaratıcı falan. Bundan sonra da olmuştu. <gülüyor> ben asıl ilk zamanki şeye bakarım. Allah bana de yakında ben de onun yanındaydım, idi. Onun dinmeteyle paylaşacağını ben ona bakarım da şu da. Hayse hayseti adam daha sonraki ki ona hadisler. Sonra yaratılmıştır. Sonra olmuştu. Ben daha yeni ki hale bakarım diyor. Asıl. O'nun yanındaki hale bakarım beni. Ben de işi şey etremem ama o onun yanında diyor. Bakın her her hadis diye bir, bir hadise sebep değil. Her sonra olan şey daha sonra gelecek bir. Şimdi zamanımıza bakalım. Gidiyor iki tane bilmem ki Karciye Bekir görüşüyor. Şuna saldıran. Saldıran. Saldıran ama o, o, o, o devleti ortadan kaldırdı ama o devletin yerine kim gelecek? Ne gelecek? bu bir hani, Şimdi hasreti söylüyor. Onun yerine gelen ne yapacak? Seninle olan münasebeler ne olacak değil mi? Hep hase haseyi doğuruyor. Çünkü Allah azze... Bu neyi yanlış yazmış? Orasına şey yapma, onu okumuyorum. E, çünkü Allah... E, e, bir has-ı kutsiydi. has yine Kur'an'da oynayan Allah sözleri. Yani benim rahmetim gazabım geçmiştir. Benim... De ama benim ben de, Siz de şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'deki o filakfeyle dağınık ama toplamam lazım. Toplam. Kur'an-ı rahmet ayetleri e, şeyleri denedik. Ceza ayetleri çok. Birkaç bir şeydir. İşitme kelimesi görmek kelimesi daha fazladır. Onun için iki meseledir. On şahzade bir dinleyeni diyor. Görmemiyor. Bine ne Ne gibi? Pisne. Aslı kusuyu bana onu hatırlattı. Pisne ne yapar? Rahmet ayetleri, ceza ayetlerine çok. Bir de çok çok tuhaf gitti? Rahmet ayetlerini gösteren yazılar var. Yumuşuçuk ya. Ben de oku diyor böyle, gezi ayetlerini, şeytan ayetlerine bak, onlarda tübersiz şeyler yerinde, hani insanın korku ve ayeti da gözleri bayağı insanları tesir ediyor. <gülüyor> yan yan koymuş, baktım rahmet ayetlerine gayet, muşak oku diyor, öbür ayetlerine sarkıyordu bana. Hmm. Aynı yazıyor, aynı talip yazıyor, tamam, kuran yazıyor. Tarihci gazete gitmiş işlerim. Benim sevgisi etmişim, şeytan düşünüyorum, şimdi şeytan düşünüyorum, benim sevgisi etmişim müfadeden ki hasetten ileri gelmişti. O haset müfadeden değil, aştığım gibi olmuştur. Şimdi ben seni çok seviyorum ama yani insan girdi ya, hasret etti Ama diyor ki ben, ben sana hasret etmedim. Seni çok sevdiğim için diyor. Benim bu işim ne oldu? Ya ya ya. Ayaklık için mi yapalım? Ayaklık için. Ayaklık için yapalım. Ha. Şimdi e, Allah şey, insandan kıskanıyor. Şeytan. Yani bana Adem'e secde etmem emri olmamış diyor. Etmedi fakat bu hakkın emrine diye değil. Adem'in bu derece makbul ilahi onun üstün kız Seni çok seviyorum. Onun için. Adem'e benden daha çok değer verdin. Bir de şeyden aklı. Ben de her haset dostluktan. Yani muhabbetten pejde olur. Her tabi, insan sevdiği bir insanı başka birisi gelip ondan yana yanaştıray. Onu Tabii öyle kıskanacak. Ve bir yabancı dost ile oturmasını görmekte suhur olur. Bir yabancı gelip senin dost duyduğun bir insandan birbirini seven iki insanın sevdiğiniz yanında bir yahu diye değil mi? İnsan işte daha büyük şüphe düşer. Şeyden bunu söylüyorum. E, Gayret yani kıskançlık dostluğun şartıdır. Dostluk da bir seviye gitmez. Yaşaklaklarla dostluk beslemek lazım. Evlilik de öyledir. Daima eşler birbirini beslemeli. Yeni yeni şeylerle fikirlerle, yeni ilişkilerle, yeni mevzularla, yeni ilişkilerle, yeni duygularla birbirini beslemeli. Aynı aynı seviyede giden bir evlilik sonra iyi olmaz. Yani, e, yeni şeyler lazım evlilikte. Yeni, e, başkası, annetme de. Bitmeyen kitabı. Yeni bir sayı bulacaksın. Bir kere verip insanı baktırır. Gayret yani kıskançlık. Şimdi dedik yani gayret lazımdır. Bir de gayret yani kıskançlık. Dostluğun şartıdır. Demek ki kıskançlık da Dostla kuvvet veriyor. Niye? Yanında bir yabancı geldiği, beni beni tercih et, onu tercih edecek. Ben daha fazla ona garip dedim ki tekrar beni tercih beni beni beni tercih sonra yer hamil Allah, yer hamil Allah, yer hamil Allah, yer çok yaşadığını diye gibi. Burada. Anaçeste Türkçesi çok yaşa. İnsan be. Ha absürde zaman karşısında çok yaşeder. Burada da böyle. Ya <gülüyor> hamim. Yer hamim kimullah. Yer hamim. Yer hamim kimullah. Yetki kebep kimullah. Evet, değişik. Evet. Sana da ve bana da Allah evet. razı olsun. Yani as tane hamim kimseler ya ham Allah demek nasıl akstülevin şartı ise kıslamak meslemini şart edersin sen çok yaş ediyorsan bu ahlaksa sevdiğin insandan göreceksin. Evet ki sevdiği amese. Eee evet. bence Allah'a sevdiğim ve Allah'a kulluk için ona seci eskan. Allah'a kulluk için insana insanı seçer. Allah'a layık... tabi. Neden kıl olmak için ona hep arat kanların onda oldu. Allah'a yakındı para. Örneğin mesela bu yörede bu tefsir. Ona tabi olamak. Allah bir müminin aklını vasını Sizden biri aklını ve el el hamdülillah dinçe işiden her müslüman yarhamukallah denesi vacip. Benim <gülüyor> vallahi emridir. Harzlar neyse vaciplerde otur. Biraz zayıf ama odur. Diğer bir e, e, hadis-i şerif vardır. E, hadiste de işaret olduğu üzere Aksıran'ın hamletmesi lazımdır. Aksıran elhamdülillah yarıştığı deriz ya. Nereden gidiyor bu? Aksırı deriz ama umumiyette de, çok şey elhamdülillah biz. E, etmezse hadise, etmezse yerhaman kirlah demek de lazım değildi. Demek ki Aksirin insanı bir çok şeyle hamdiler yemesi lazım. Kaşin insan çok yaşayabilirsin. Meşhur bir e, halifelerden biri aksirmiş, Belki hamd etmemiş. Kaşirdeki duran nedimini ne dedim yapmıştır. De yer hamkülah dememiş. E, halife niçin yer hamkülah demediğini sormuş. Ne dedim de hamd de onun için demiş. Ben içimden hamlettim demiş. Aşağı da. Altta kalmıyor. İçim mi? mi? E mi? mi? sesi Ben de sesi satıyorsun. <gülüyor> e Aşağı böyle tutan işin. E e Çok az kaldı e e <gülüyor> şu Kaderlerin yazıldığı takdirde. Nedir? <gülüyor> ne bu maknus? Hakk'ın takdir tahtasında yani takdir-i Allah'ın bizim için takdir ettiği ne varsa o takdirde yazılır. Zamanı gelecek onlar dijyaya konur. Ezeresinde benim secde etmeyeceğimden başka bir oyun yoktur. Yani sadece benim secde etmeyeceğim, bu Allah'ın ezeli tahtasına yazdığı şeyden secde etmeyeceğim. Başka sebep yok çünkü orada bir hadise yok orada da. İnsan yok hadise olsun, hadiseyi yaratan biziz. Kavga düş ve onun başı iç iç iç açacağız Allah'ın başına. Başka oy yok diye, benim secde etmeyeceğim ezelden mukadder yani ben Eserden benim bu seçti yazılı o tahta, mukadder, yazılmış olacak Sonra bana oyna dedi, bu oyunu oyna. Senin zamanın geldi, bu seçti etmediğinde kadere her şeye bir şeyin inavesini bende bile. Benim için bu oyunu yapmam mukadderse ben bunu değiştireceğim ki, bir şeydi yazama bir haber yapman diye miyim? O o oyunun zamanı geldi ben de o oyunu oynadım yani senin bana yazdığı, yazdığın yazını vakti geldi, vakti manı e, ben de o sahne o şeyi sahneye çıktım ben bu işi yaptım hani sahneye çıkan artistler vardır ya <gülüyor> birin bir bölüm birinci birikir benim bir bölüm geldi bu oyunu oynadım benim rolüm vardı sadece seyirci etmekti ben de bu seydi. oyunu oynadım diye işte. <gülüyor> <yapayım. gülüyor> der, oyunu ben oynadım. Ben secde etmedim. Yani Adem'e secde etmemekte hükmü kaderi yerine getirdim. Kaderi hükmünü yaptım. Suç benim değil, sen yapsın. <gülüyor> Onu yapmakta da kendimi belaya uğradım. Keşke o böyle oynamasaydım. Uradığım halde oradan belada da onun lezzetlerini tatmaktayım. Şimdi o belayede tatlı gelmiş o. O günde <gülüyor> onun mağlubu, onun mağlubu, onun mağlubuyum. Bu, oyunda günde Allah kahret geldi. Ben mağlub oldu ama bu mağlubu da tatlı bir şey. Onun lezzeti de başka mağlubu olmak demektir. Ey makbul! Ey makbul ve muhteber kimselerim! Orada hadi, bir bir şey. Ne de? Ey makbul ve muhteve kimse. Bu bir şeş altı demektir. Ey makbul ve muhteve yani makbul olan bir, bir geçerli sayılan sevdiği insan. Bu altı cihet içinde altı var ya içinde bulunan bir mahluk mahluk bak Takdir-i ilahi tarlasında Mağlup olmaktan kendini nasıl kurtarabilir? Her hakikaten sarılmış. Alttan üstte, sağdan soldan. Bütün şeyler onun üstünde, gözden üstünde. Nasıl ben kendimi kurtarabilirim? Şehş cihet yahut sitti. siftli. Şimdi burada şehş altı. Altı cihat var diyorsunuz. Yahut cihadı sitti aynı şey. Ön, arka sağ sol atlı üst evet. Taraflar şeş yani tavla denen 14. Demek ki tavlan yerde şeşlermiş. Evet. Yani, Der evet. ki Hintliler satranç icat etmişler ve tedbir ile her işte muvafık olabileceğini göstermek istemişler. Satranç bir karşı tavlusu fellere evet. mes sene karşıya işte onu gelme. Koyun falan. Ona mukavir İranlı birisi de tabloyu icat etmiş. Bugün tabloyu kullanan gerektiği ise parçadır. <gülüyor> zar kelimesi tedbirin takvire muvaffak bulunması şartıyla. Zarat şimdi o zar tabloyu dünya Dünyaya dünya uygunsa, eğer tebirin senin takdirine uygunsa, Allah'ın sana takdir ettiği şey uygunsa senin tebirin muvaffakiyet meydana gelir. E senin davranışın, alacağın tebir takdire uygunsa muvaffak olursun, muvaffakiyet meydana gelir. Bu altı cihette yani imkan aleminde imkanlı dünya canlar. Altı cihayet, üç cih cih başka yok. Ara cihayetler cih var ama ana cihayetler. İmkan aleminde bulunan kimse ateş içinde demektir. Her taraftan sen üstün belaya yol. Rahmete yayan ama rahmetle belayı birbirini ayırebiliyor musun? O altı ciheti yaratmış demek ki onu ancak o altı yaratmış olan Allah kurtarır. Sen bu altı cihetten de gelen tehlikelerin içindesin. Kurtuluşun yok kendi kurtaramazsın. Sen ancak oradan Allah Teala kurtarır başka. İgara o haysiyeti yapan doğa seni kurtaracak öldürdüğü olanda o. Hakikatte orası bakın daha sonraki gelecek bir yere işaret ediyor. bu. Hakikatte, küfür de iman da onun el örgüsü yani her zaman elinde bulunan bir şeydir. Küfür redde, kaburde, redde de hak el örgü yani sanat eseridir onun doğruluğu, onun, onun, onun, onun, onun, onun, onun meydana getirdiği bir şeydir. Sen emindesin, her taraftan on Zira küfürde iman da Allah'ın maddu kadur. Allah yaratıyor, imanca Allah yaratıyor. Küfür i̇şte Şimdi olan küfür değil. Allaha inkar eden kafir, <gülüyor> şey fayır, küfür, fayi şeyde, efaldir. Halser, küfür, efaldir ama yaparak onu fay, insandır. Malik'in şeytan, şu sözleriyle tamamıyla bir çevriği görülmekte. Yönsüzlüğü mezheplerde bir çevrilik vardır. Yani her şey Allah'tan değil, benim bir şey, benim bir yerim yoktur ama niye Allah'sa o aklı verdi, iradeyi verirsenen, düşün taşın. Onu yapmıyorsun da, sen böyle yaptın, ben sana o şey yaptıktan o da ben buldum diyor şeytan. Her şeyi hakkı insan etmekte ve kendisini <gülüyor> mazun göstermeye çalışmaktadır Şeytan bugün de rağmen gene Allah'a atlatamıyor. En sonra ben senin dediklerini yaptım demekte işi. Ama işte <gülüyor> aklı olmadığı için, insandaki tercih onu olmadığı için bu işi yapıyor. İnsan insan yapacağı bir tercihi yapabilseydi o şey buna olacaktı. Yani insanda tercih var, iyi kötü. Ama o sadece ortada bir sen bunu yapacaksın diyor. Şimdi insan ya Rabbi, beni bundan kurtar diyebilir dedi. İnsan diyebilir. Allah peygamber gönderdi, bazen Allah beni, ya, sen kolum sen ateş e, ateşliği cehennemisin dedi, mümkün yok. Ayet var, biz dedi, cehennemizde yaratık diyor. Cehennem otomatik de yaratık diyor, bak burada var. Madem sen beni cehennem gönderdi, niye ona peygamber gönderdi, niye ona kitap gönderdi, niye bana ağrını gönderdi, madem ateşliğini beni kurtaracağım, adam ne gönderdi, gülüyor, sen gülüyorsun. Şimdi Allah var mı? Allah se var mı? Var. Aklın muhakemen var mı? Var. Bunu yapacak eee yargı kuvveti var mı? Var. O da İşte bundan aklı, dane evler aklı, kimseler var. Şimdi bir hukuki bir şey olsa kendim yapmam. Giden bu işi, bir benimden sonra. Ya da başka bir şey olsa gidiyor sonra madem ki bunada yapabilecek gücüm var, kuvvetim var. Geçerim ona tam işte ben Allah'ta ben bunu şey yaratmış zaten karşıma muhatap istiyorum diyor. Muhatap işi şey, aklını kullanan gücünü kullanan kimsiyi alamış yani bunu yaratmış. İnsan dedi böyle sadece o zaman sadece kötü olsaydı, ne de cini şeytan oluyor e iyi olsaydı, ne olurdu niye insan yaratmış bunu? Kime? Karınını biliyor musun? Yıkıtıyor Ne diyeceğim? Başçı parkı adresi nasıl okumalı? Devirin Niye? Hadi bir defası ok, bir defet depil olursa. Bunun gibi. Şimdi, şimdi bu durum ne olacak? Burada anlaşıyor mu? Kapazlık kaçtı Eski günahçlarınızı bildiğinizde ters gibi bir video neşele var var.